Canlı denen şey iki tarafı var, en hızlı insan için konuşalım şimdi, hayvanın iki tarafı bırakın. İki tarafı var, birisi zihin, birisi beden. Şimdi buraya baktığımız zaman, Şehir Ömer Döber'in için meşhur resmi bildiğinizde üzerine bizim andemiz olan yani psikolojik andemi olan bir pisle eklenmiş. Yani bedenin üstüne bir zihin eklenmiş. Şimdi bu beden ve zihin erdekteki birbirinden çok farklı şeyler değil, ama bunun ilişkisi konusu bütün tarih boyunca bir tersi bir sorun olarak devam etmiştir. Beden, zihin ilişkisi. Bunlar birbirleriyle aynı şey midir? Tek şey mi vardır? iki şey mi vardır? Tek şey ise bu zihin midir, beden midir? İki şey ise bunlar birbirinden tamamen bağımsız mıdır? Yoksa birbirleriyle etkileşebiliyor, asırlar boyunca insanlar bunu tartışmışlar ve değerlendirmişler. Kısaca söylemek gerekirse ki önümüzdeki 15 günde biz bunu çok ağırlıklı öğrenebileceğiz. Esas bugün bulguların işaret ettiği budur. Yani iki şey vardır. Birisi zihin, birisi beden Zihin bedene etkiler, beden de zihinye etkiler. Şimdi böyle deyince ben buradan neye gelmeye çalışacağım? Neyroposkoloji ne gelmeye çalışacağım. Böyle doğru götürmeye çalışıyorum sizi. Bakın şimdi zihinsel süreçler ki bunlar zihinsel süreç dediğimiz zaman iki şeye kast ediyor olacağız. Biliş ve duygu ve davranışlar. Tabi psikolojik olarak psikoloji davranışları inceleyen bilim davranışları hepimizin bildiği gibi. Ama biliş ve davranışları beden temeliyle tabi bir biliş ve davranışlar söz konusu olduğu zaman işte artık mide varsak değil de beyin temeliyle ele alan bilim davranışları ortaya çıkmış. Şimdi bunlardan bir tanesi Fizyoloji psikoloji, bir tanesi psikofizyoloji, bir tanesi hiyopsikoloji. Şimdi bunlar esasında hepsi de yaptığı şey zihin ve bedenin ilişkisini inceler. Arada küçük nüanslar var. Meşhur bir Phenis-Gage olayı vardı. En şöhretli hastalardan bir tanesidir. Beynine bir tane şey, bir çubuk saplanıyor. O bine kadar benim frontal alanları sessiz alan, bir şeyle yaramaz alan, alan falan görülüyor. Fakat bu geniş saklandıktan sonra böyle skeç çok böyle ciddi, sorumlu, insanların her zaman fikri bilmek ettiği, değer bir insanken birdenbire böyle ayıp laflar söyleyen, ne yapacağı belli olmayan falan böyle bir karakter Ve Burada deniliyor ki bu demir, bu adamın değiştiğini nereden geçti? Bu frontal bölgeden geç. Ne demek ki frontal bölge sessiz Gerçekten de bugün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Finans değiş. Şimdi bu işe fizyolojik psikoloji yani bedensel etkileri zihne etki parçası, zihinsel nedenler zihne etkisi. Diğer bir değişle şey, metodolojik açıdan bakıldığında bağımsız değişken beni bağımlı değişken davranışı. Sist fizyolojisi salt tersi. Sülfizyolojide bağımsız değişen zil, bağımlı değişen beyin. Mesela kaydının beyin potansiyellerine etkisi. Kaydının beyin kimyasını etkisi. Biyopsikoloji yine benzer bir ilişkiyi ele alıyor fakat bu defa evrimsel açıdan ele alıyor. Nöropsikoloji ise o da davranışla ilişkisini ele alıyor biliyorsunuz bu süreçlerin psikolojik süreçlerle ilişkisi. Yani temelde beyin bunun psikolojik ilişkileri. Neydi işte burada görsel alan, işitsel alan, frontal bölge temin yüksek sinisel süreçler, ondan sonra göz alanı, broka alanı, yani konuşma alanları vesaire. Her türlü durumda o nerede? Beyinde. Beyin psikolojik ilişkileri. Ne psikolojik? Böyle bir şey. Şimdi gelelim bir şe de bakalım. Bizim anladığımız çok öyle çok evrimsel bir alan arkadaşlar. Doğa bilimlerine yakın, stafisfisyoji, fizyoloji, psikoloji, psikoloji biyopsikoloji, neuropsikoloji. Gerisinde bilimsel psikoloji, gerisinde bilimsel psikoloji. Şöyle yukarıya doğru çıktıkça sosyal bilimlere doğru geliyor. Bu kadar da değil? Teknik bilimlerle ilişkili matematik ve istatistik. Bu tarafta ise mühendislerle ilişkili. Dolayısıyla bu alan çok çok karmaşık bir alan ve çok değişik içimlerde ele alınabilir türden bir alan. İşte nöropsikoloji şurada da. O zaman biz şöyle bakacak olursa, özetleyecek olursak, nöropsikoloji ve disiplinler arası bilim dalıdır. Neymiş bunlar? Psikoloji erkekleri. Nörobilim ve biyolojik bilimler. Yani bu iki dal bir araya geliyor. Adına nöropsikoloji denen disiplinler arası bilim dalını oluşturuyor. Nöropskolojiye geldik. Beden-zim ilişkisini ele alanda. Özellikle beynin zihinsel ilişkilerine bakıyor. Ve iki dalın birleşkesinden oluşuyor. Psikoloji ve nöroloji dilinden. Peki. kendi içinde şöyle ikiye ayrılıyor. Temel nöropsikoloji ve klinik nöropsikoloji. Temel nöropsikolojide bu beyin yapı ve hangi zihinsel olaylar diğer bir değişim, hangi bilgisayar olaylarla, hangi duygusal olaylarla ilişkili olduğunu çalışıyor. Klinik nöropsikoloji ise beyinde olan, işte tümörler, enfeksiyonlar vesaireler nedeniyle oluşan değişikliklerin davranışları etkisine, zihne etkisini inceleyen bir Yani klinik nöropsikoloji. Demek ki nöropsikoloji. Bir temel bilim olarak ki bu daha ziyerli araştırma oluyor. Bir de klinik olarak bu da hastalıklarla ilişkili tamam Şimdi burada bir terimiz daha geliyor. Nöropsikolojik test. Nöropsikolojik test bir ölçme aracıdır her şeyden önce. Bütün psikolojik testlerin olduğu gibi bir ölçme aracıdır. Ölçme ise hepimizin de bildiği gibi pozitif bilimlerin olmazsa olmazıdır. Yani bugün psikoloji eğer bir pozitif bilimse, ki öyle, bunu nasıl sağlıyor? Bir, psikolojinin bütün ele aldığı olaylar gözlenebilir olmalı. İki, ölçülebilir. Eğer gözlenemiyorsa ve ölçülemiyorsa, psikoloji biliminin kapsamına girilir. İşte müropsikolojik testlerde, İl ölçme aracı olarak psikolojinin bu amacını hizmet oluyor. Fakat çok özel bir hizmet biçim var. Mesela bir psikolojik test hiçbir beyin ilintisi görülmeden, mesela kaygı işe sürekli kaygı Ne yapıyor? Kaygı ölçüyor. Ama bunun beyinde şöyle bir ilişkisi vardır vesaire. O orada öyle bir olay yok. Psikolojik test, zeka test, bir psikolojik test, anlamlı psikolojik test her zaman için ölçümlerden beynin yapı ve işlevselliği konusunda çıkarsama yapılmasına izin verildi. Onun için adını örgütü oluşturdunuz. Şimdi o zaman o bir ölçme alın aracı ve pozitif bilimde olmazsa olmazını hizmet edildi. Peki tanımı nedir? Zihinsel özellikler konusundaki ölçümlerden bilim yapılarının işlevselliği konusunda çıkarımlar yapılmasını sağlayan bilimde Spruk testi keşfedilen davranışçı testin su 5 tane bölümü vardır. 5. bölümde puanlar norm değerinin altında çıktığı zaman yani daha çok hata yaptığı, süre daha fazla uzadığı zaman siz bu kişinin davranış kontrolünü ve davranış şeklenmesini yapamadığını bunun da beynin orbito frontal bölgesiyle ilişkili olduğunu belirlersiniz. Dolayısıyla ne yapıyor? Davranışı veriyor. Davranışla Zihinsel, e, çıkarım yapılması Bunun için adı nöropsikolojik. Elimizde sadece testler değil, nöropsikoloji testler var. Bunun için Şimdi ondan sonra bir olay daha var. Onu ileride görürüz, hemen burada söylüyorum. Siz beyne baktığınız zaman üç teknolojiyle bakarsınız. Bunlardan birincisini bugün konuşuyoruz, nöropsikoloji. İkincisi, beynin elektriksel faaliyeti. Üçüncüsü, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile beyindeki aktivasyon alanları, yani kanlanma alanları. Kanlanma, bir şeyin için kanlanır, çalıştığı için daha çok kanlanır. O kanlanmadan oranın çalıştığını çıkarırsınız, hesaplanır, hesaplarsınız. Üç şeyden ölçersiniz. Şimdi demek ki bizim psikolog olarak, nöropsikolojik testleri eğitimini aldığımız zaman, bizzaten rahatlıkla uygulamayan bir bilgilerin içine, elektrofizyolojik, fonksiyonel mantık rezonansı öğretilemek. Bakın şimdi ülkemizde bu 4-5 seninde devam eden bir olay var. Ne diyor? Bilim-teknoloji Müsef 5 sene önce bir bilgisaydı, üstü yetenekli çocukları kurumsal olarak ele almaya karar verdi ve bir sürü çalışmalar yapılmaya başlandı bu bağlam içerisinde. Ama tüm soru işte efendim dört tane madde altında toplanıyor, nasıl seçilecek bunlar, nasıl eğitilecek, destek personeli nasıl şey yapılacak, eğitilecek ve sürdürülebilirlik. Yani bizim ülkemizde biliyorsunuz bir şey çok güzel başlanıyor, bazılarımız sürdürülemiyor, sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak başlıkları altında. İşte yazıldı, çizildi, çalıştaylar yapıldı, gelindi, indirdi bir sürü yapıldı. En sonunda bir şey ortaya çıktı. İşte bu çocuk nasıl eğitilecek? Yok oradan olacak, buraya konacak, onunla birleştirecek, bundan çıkarılacak mı? Bir kere yani ben başlayan önce itibaren şimdi bir kere, önce nasıl seçeceksiniz bu Niye ne seçiyor? Önce teval kabiliyetler testi denen 1940'dan kalma bir şeyle öğrenecek. <gülüyor> Kabili bir de değişikli olmuş. Her taraflara basılmış zaten. Deliğiler çok akıllı ya. Bunları çocuklarına öğretiyor. Çocuğun üstüne ziyaret edeceksiniz. Şimdi çocuğun üstün zekalı çıksın demenin esasına o çocuğa ne bir eziyet olduğunu psikolog olarak herhalde çok iyi değerlendiriyorsunuz. Her neyse. Şimdi zaman ne ölçüyoruz? E peki o zaman üstün zekalıya nasıl ayırt edeceksiniz? nasıl edeceksiniz? Yani gözüne bakarak olmuyor ki bu iş. Evdeki zeka fazla bir şey yaramıyor. Ha tamam her çocuğu tutup da MR'ın altına sokup da bu yapılır yapılmaz o ayrı da. Ama şey olduğu yerde diyor ona kuşkuda olduğumuz yerde başvurabileceğimiz teknikler var. Şimdi ben bekliyorum. Acaba ne zaman? O zaman çünkü böyle bir şey varsa o zaman demek ki inşallah bir gün böyle şeylere gidilecek. Şimdi size zannediyorum ki son olarak şunu okuyacağım size. Keskin bir bezden yeteneğine sahip olmak. Çünkü işte mesela bazı kralisyenler ben bakınca anlarım. Var ya? bakınca anlarım. Keskiniz bir gözlem yeteneğine sahip olmak, insanın ne düşündüğünü, nereyi algılayıp nereyi algılayamadığını, veyliğinin hangi bölümlerinde aksamaları olduğunu anlamaya bekmens. Hele amaç bu özelliklerin hükmari konusunda yardımları varılması ise öznel gözlemlerin hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla bütün psikometrik araçlarda olduğu gibi nöropsikolojik testler işte size bu gözlem yeteneğiniz, bir tarafa bırakmanızı ve bunu gerçekten bilimin istediği gibi ölçmenizi sağlıyor. Artık beyin bizim psikolog olarak bizim çalıştığımız biliş ve duygularla bir yanda beynin bir yanda ilişkini kurabilmemiz için bize bir yol sağlıyor. Gün nördün. 15 gün sonraki konuşmamız şöyle olacak. Psikolojinin öyküsü tersefeden bir burada göreceğiz. Yani psikoloji nasıl bir yol yere gelmiş olduğu bir şey geliyor. Psikoloji bir paradigmayı bilim olarak bilim olduğu zaman bir paradigma geçiriyor. İkinci paradigmayı 1950'li yıllarda bilissel devrimle geçirdi. Bugün beyin biliş paradigmasını Yani bugün artık psikologların Eğine atıfta bulunarak anlamaya çalışması lazım. Niçin ki yapması lazım Çünkü bugün elimizde bulunan ölçme araçları ile sadece dalgınçlara bakarak erişeceğimiz noktaya eriştik. Bundan sonra bu bilimin ilerlemesi için kendisine yeni bir paradigma, yeni bir bakış açısı yapması gerekiyor. Bunun da ana bilgisayar nörolarında Dolayısıyla bu beş tane çalıştır ya dört hale ise içerisinde işte bugün nispeten basit örünenden başlayıp ilerleyerek daha konusu kısmını sizlerle beraber dilicez. Ondan sonra de verdiğimiz derslerde bunu çok ayrıntısında hep beraber oturacağız. O zaman ilgili bu saatinde beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum.